Burası şey dokuma atölyesi, e, dokuma atölyesi. Bu ipliklerden dokuma yapılıyor burada. E, bu da Mehmet Çakır, burada sağ olsun. Tüm projemiz boyunca e, geldi, e, yardımcı oldu bize. Hatta benim ilk yaptığım 2010 yılında yaptığım projede de, yani ilk, biraz önce bahsetmiştim ya işte, onda da vardı. E, Farklı fotoğraflar da vardı, daha gençtler o zaman. Şimdi sağ olsun, e, gene aynı şekilde bize model oldu ama bunlar tabii gerçek insanlar, burada çalışan insanlar. Ve bu iplikler oranın gerçekten evet, zamanda kullanılan masuralar, iplikler. Masuralar, evet, orada çıktı. Bakın bunlar da böyle sanki özellikle saklanmış gibi. Evet, tertemiz değil mi? Tertemiz, yani, değil mi? Demek Çakır çıkardı, geldi bunları. Ne yapıyoruz falan derken bunlar ne yaptığını gösterdi bize. Hı -hı. Nasıl olduğunu, nasıl sakladığını. Yani bu işte son elde kalan makineler tahmin ediyorum. Evet, bu Mustafa Bey'in, şey Mustafa Çekar'ın Aynı zamanda İlhan Bey burayı Rus mimar Ivan Nikolayev çizdiğini ve o gün ışığından gün ışığıyla aydınlatmaya özel önem verdiğini de evet. hatırlatıyor gerçekten. Evet. Evet.